Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ı Teyemmüm. Teyemmüm etmek kitabı. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Eğer hasta olmuşsanız yahut sefer üzerindeyseniz veya içinizden biri ayak yolundan gelmişse yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde suda bulamamışsanız o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin. Binaenaleyh Nihayetle yüzlerinizi ve ellerinize sürün. Binaenaleyh niyetle yüzlerinizi ve ellerinize sürün. Elmaide suresi 6. ayet, Nisa suresi 43. ayetler. Ayşe radiyallahu Han şöyle demiştir. Resulullah'ın seferlerinin birinde onunla beraber yola çıktı. Ta beydaya yahut zatul ceyşe vardığımızda bir gerdanlığım koptu. Onun aranması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bekledi. İnsanlar da onunla beraber beklediler. Halbuki bir su başında değillerdi. İnsanlar Ebu Bekir es-sıddık'a geldiler ve sen Ayşe'nin yaptığını görüyor musun? Resulullah'ı da insanları da bir su başında değil de değiller ve yanlarında da su yok iken yollarından alıkoydu dediler. bunun akabinde Ebu Bekir yanıma geldi. Resulullah da başını dizimin üzerine koymuş. O halde uyumuştu. Ebu Bekir sen Resulullah'ı ve insanları yollarından alıkoydun. Onlar bir su başında değiller ve yanlarında da su yoktur dedi. Ayşe dedi ki Ebu Bekir beni kötüleyip azarladı. Allah'ın söylemesini istediği şeyleri söyledi. eliyle boş böğürümden dürtmeye başladı. Ben kıpırdamamak Kıpırdamaktan Resulullah'ın dizimin üzerinde bulunmasından başka bir şeymen etmiyordu. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Hiç su yoktu. Allah teyemmüm ayetini indirdi. Herkes teyemmüm etti. Hüseyin İbni Hüzeyir, ey Eba Bekir hanedanı, bu sizin ilk bereketiniz değildir dedi. Ayşe dedi ki, sonra gideceğimiz sırada üzerine bindiğim deveyi kaldırdık. Ve gerdanlığı onun altında bulduk. Bize Cabir İbn Abdullah haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden evvel hiç kimseye verilmedik bir şey bana verilmiştir. Bir aylık yola kadar korku almak ile musret olundum. Yeryüzü bana namaz yahut temizlik sebebi kılındı. Onun için ümmetimden her kime namaz vakti erişirse Hemen namazını kılıversin. Ganimetler bana helal edildi. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. Bana şefaat verildi. Bir de benden evvel her peygamber hasreten kendi kavmine gönderirken ben umum insanlığa gönderildim. Birinci bab. İnsan su ve toprak bulamadığı zaman Bize Hişab İbni Urve babasından o da Ayşe'den tahsis etti. Ki Ayşe kız kardeşi Esma'dan yine geri vermek üzere arıyeten bir yerdanlık almıştı. Bu yerdanlık kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramak için bir adam gönderdi. Nihayet yerdanlığı buldu. Bu arabaya gidenlere namaz vakti erişti. Yanlarında hiç su yoktu. Abdestsiz oldukları halde namazı kıldılar Sonra da bu yaptıkları işi peygambere ağzettiler. Bunun akabinde Allah teyemmüm ayetini indirdi. Bunun üzerine Üseyd İbni Hudeyr Ayşe'ye hitaben Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Vallahi senin başına hoşlanmadığın bir iş gelmez ki Allah onda senin için Müslümanlar içinde bir hayır bulundurmasın demiştir. 2. Su bulamadığı ve namaz vaktinin geçmesinden korktuğu zaman Hazar'da teyemmüm etmek babı. Ata İbni Ebi Rebah da buna kail olmuştur. Hasan Basri yanında su var fakat suyu kendisine ulaştıracak ve kullanmasına yardım edecek kimsesi bulunmayan hasta hakkında teyemmüm eder demiştir. İbni Umer Zülf ki arazisinden gelirken Medine dışındaki develerin Hâcîdî yerde ikinci namazını kılma vakti geldi. Kendisi teyemmüm edip namaz kıldı. Sonra Güneş henüz ufku üzerindeyken Medine'ye girdi de kılmış olduğu namazı iade etmedi. El araç şöyle dedi. Ben İbn Abbas'ın himayesinde olan bu meyr'den işittim. Şöyle dedi. Ben peygamberin zevcesi Meymunen'in azatlısı olan Abdullah ibni Yesar ile birlikte geldim de nihayet Ebu Cüheym İbni Haris İbni Simmet El Ensali'nin yanına girdik. Ebu Cüheym şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemel tarafından geliyordu. Kendisine bir kimse karşılayıp selam verdi. Peygamber oradaki bir duvara yönelip duvara el dokundurarak yüzünü ve Yüzünü ve ellerini meslek o kimsenin selamını karşılamadı. Ancak teyemmüm ettikten sonra o kimsenin selamına karşılık verdi. Üçüncü bab, teyemmüm ederken eden kimse ellerine üfürür mü babı? Abdurrahman İbni Ebza şöyle demiştir. Umar İbnül Hattaba bir kimse geldi de ben cünüp oldum da bulamadım, ne yapayım dedi. Bunun üzerine Ammar İbni Yasir, Ümer İbni Hatsab'dan şöyle dedi. Hatırlar mısınız, hatırlamaz mısınız? Ben ve sen, ikimiz bir seferdeydik. Sen namaz kılmadın, ben ise toprak üstünde yuvarlandıktan sonra namazı kıldıydım. Mütakiben bu yaptığımız şey Peygamber'e arz ettim de, Peygamber sana bu kadar yeter buyurdu iki elini yere vurdu, ellerini öfürdü, sonra da iki avucuyla yüzüne ve iki eline mesettiydi. 4. bab Tahannüm yüz ve iki el içindir. Bize şube haber verdi. Bana hakem Zerden, o da Said İbn Abdurrahman İbn Ebzadan, o da babası Abdurrahman İbn Ebzadan haber verdi. Ammar bundan önce geçen Ademin Şube'den olan rivayetindeki metni söyledi. Hattac dedi ki Şube iki elini yere vurdu. Sonra ellerini ağzına yaklaştırdı. Sonra yüzünü ve elini mesetti ve En Nadır şöyle dedi: "Bize Şube hakem O da hakemden haber verdi. Hakem şöyle dedi: Ben zerden işittim. O Abdurrahman İbni Ebza'nın oğlundan söylüyordu. Hakem şöyle dedi. Ben bunu Abdurrahman'ın oğlundan işitmişimdir. O da babasından. Babası da Abdurrahman İbni Ebza'dan şöyle demiştir. Amma temiz toprak Müslümanın temizlik sebebidir. Su yokluğunda temiz toprak kifayet eder. Bize şube hakemden o da Zer'den, o da Abdurrahman İbni Ebza'nın oğlundan, o da babasından tahsis etti ki, o Ammar, Ömer'e biz seninle bir seviyede bulunduyduk. İkimiz de cünüp olduyduk. Erken, Ömer'in yanında hazır bulunmuştur. Bu hadiste yakın manada olan Nefaha dedi. Şube, bize şube hakemden o da Zer'den, o da Abdurrahman İbni Ebza'nın oğlundan, o da babası Abdurrahman'dan haber verdi. Abdurrahman şöyle dedi, Ammar umarım ben toprağa bulanmıştım. Mütakiben Peygamber'e geldik. O iki elle beraber yüz sana kafi gelir buyurdu. Bizde Müslüm İbni İbrahim tahtis etti bize şube hakemden, o da Zer'den, o da Abdurrahman'ın oğlundan, o da Abdurrahman'dan tahtis etti. O şöyle demiştir. Ben Umer'in yanında hazır bulundum. Ammer Umere şöyle dedi diyerek Hazret'in tamamını sevk etti. Bize şube hakemden, o da zerden, o da Abdurrahman İbni Ebza'nın oğlundan, o da babasından tahsis etti. Abdurrahman şöyle demiştir. Ammar dedi ki, müteakiben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini yere vurdu. Avucuyla yüzünü ve ellerini mes 5- 5. Bat, temiz toprak Müslümanının temizlik sebebi de, suyun yokluğunda onu sudan müstahını kılar Hasan el-Basri kişiye hades yapmadığı müddetçe bir teyemmüm kafi gelir demiştir. İbni Abbas kendisi teyemmümlü olduğu halde abdestli kimselere imam olmuştur. Yahya İbni Said toprağı çorak ve tuzlu Yer üzerinde namaz kılmakta ve böyle yerlerin temin etmekte beyt yoktur demiştir. Bize Ebu Racial et ı Takri, İmran İbni Hüseyin'den tahdis etti. İmran şöyle demişti. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk ediyorduk. Gizile'yi yürüdük. Nihayet gecenin sonunda olduğumuz zaman, Öyle bir düşüş düştük ki yolcu için bundan daha tatlı bir düşüş olamaz. Bizi güneşin sıcağından başka uyandıran olmadı. İlk uyanan fulanca, sonra fulanca, daha sonra fulanca oldu. Uyananların isimlerini Ravi Ebu Raca et Taridi söylüyordu ve Ravi Alf el-Arabi unutmuştu. Sonra Umar i̇bn Hattab dördüncü olarak uyandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu zaman kendinden, kendiliğinden uyanmadıkça biz onu uyandırmazdık. Çünkü bizler uykusunda ve kendisine hadis olacağını bilmezdik. Ömer ki kuvvetli, salabetli bir adam idi. Uyanıp da kendisinin başına geleni görünce tekbir almaya hem de yüksek sesle tekbir almaya başladı. Böyle tekbir almaktan vazgeçmedi. Yüksek sesle tekbir ala ala nihayet onun sesinden dolayı peygamber uyandı. Uyanınca sahabeler başına gelen o işi arz ettiler. Resulullah zarar yok yahut da zarar vermez. Hareket ediniz buyurdu. Akabinde kendisi hareket etti ve pek uzak olmayan bir yere kadar yürüdükten sonra konak etti ve abdest suyu istedi. Abdest aldı namaz için nida etti. Kendisi insanlara namaz kıldırdı. Namazdan yüzünü döndürünce de baktı ki bir kimse ayrıca bir kenara çekilmiş cemaatle beraber namaz kılmamış. Ya falan cemaatle beraber namaz kılmana mali olan nedir diye sordu. O da bana cünüplük isabet etti. Suda yok dedi. Yeryüzündeki toprağa bak o sana yeter buyurdu. Ondan sonra peygamber yürüdü. Bir müddet sonra insanlar kendisine suzluktan şikayet ettiler. Peygamber konak etti. Fulan ki Ebu Raca ismini söylediği halde diğer ravi Af unutmuştur. Çağırdı. Ali'yi de çağırdı. Gidin su arayın emrini verdi. İkisi gittiler. Nihayet devresi üstünde iki büyük kırba yahut bir tulum arasına oturmuş bir kadına rast geldiler. Kadına su nerede diye sordular. Kadın dümrüt saatte suyun başındaydım Adamlarımız yolcu durlar, Bizi arkada bıraktılar. Öyleyse yürü dediler. Kadın nereye dedi? Allah'ın Resulü'nün yanına dediler. Şu sabi denilen adamın yanına mı diye sordu. O senin kastettiğin zatın yanına hadi yürü dediler. O ikisi kadını peygamberin yanına getirdiler ve hadiseyi ona anlattılar. Rabi der ki kadını devesinden indirdiler. Peygamber bir kap istedi. Her iki büyük kırbanın yahut da iki tulumun ağızlarından o kabın içine su boşaltıp ağızlarını bağladı. Öteki tarafından ağızlarını açtı. Gelin hayvanlarınızı su alın. Kendiniz için su alın diye insanlara nida olundu. Bunun üzerine isteyen hayvanını suladı, isteyen kendisi için su aldı. En sonunda Rasulullah kendisine cumhurluk isabet eden kimseye bir kap su verip git üstüne dök buyurdu. O kadın ayakta suyunu nasıl kullandıklarına bakıp duruyordu. Allah'a yemin ederim ki artık su alınmaktan vazgeçildi de hala kırbalar bize işe başlamadan evvelki zamandan daha dolu görünüyordu. Peygamber kadın için bir şeyler toplayın diye emretti. Onun için Medine'nin en iyi hurmasından, undan, tevhikten bir hayli şey topladılar. Sonra hatta ona birçok da buğday topladılar. Bunların hepsini Çuval kabiliğinden bir bez içine koydular. Kadını devesine yükleyip çuvalı da kucağına yerleştirdiler. Resulullah kadına görüyorsun ki senin suyundan hiçbir şey eksiltmedik. Lakin bize su verip suya kandıran Allah'tır buyurdu. Kadın kendi kabilesinin yanına bu işlem dolayı gecikmiş olarak gitti. Onlar ya fulane seni yolundan alıkoyan nedir diye sordular. Kadın şaşılacak şey. Bana iki kimse rast geldi, beni sahabi denilen şu adamın yanına götürdüler. O da şöyle etti, böyle etti. Allah'a yemin ederim ki bu adam bunu söylerken de orta ve şehadet parmaklarını göğe doğru kaldırıp, sema ile arzı kast ederek ya da şununla bunun arasındakilerin en sihirbazıdır, yahut Allah'ın Resulüdür dedi. Bundan sonra Müslümanlar o kadının bulunduğu yerin etrafındaki müşrikler üzerine baskın yaptıkları vakitlerde onun mensup olduğu obaya ilişmezlerdi. Bir gün kadın kendi obasına zannediyorum ki bu adamlar size bilerek ve benden dolayı ilişmiyorlar. İslam'a girmek işimize gelir mi dedi. Kavmi kadına itaat edip İslam'a girdiler. Ebu Abdullah el-Buhari sahabe bir dinden çıkıp diğer dine nakletmektir dedi ve El Ebul Ali'ye Rafi İbni Mihran'a El-Riyahiye es sabiin Bakara suresi 62. ve Hac suresi 17. ayetteki ehli kitabından bir fırkadır. Zebul okurlar demiştir. Altıncı bab cünip olan kimse nefsi üzerine hastalandık San yahut ölmekten veyahut susuz kalmaktan korktuğu zaman teyemim eder. Amr i̇bn As'ın soğuk bir gecede cünüp olup teyemim ettiği ve gerekçe olarak da kendinizi öldürmeyin. Şüphe yok ki Allah size çok merhametlidir ayetini okuduğu. Mütakiben Amr'ın bu yaptığı peygambere söylendiğinde peygamberin bunu reddetmediği dikrol olur. Ebu Vahid şöyle demiştir. Ebu Musa Abdullah İbni Mesud'a hitaben cünüp kimse su bulamadığı zaman namaz kılmayacak mı dedi. Abdullah da cünüp için teyemmüm cevabında onlara ruhsat verirsem onların biri suyu soğuk bulunca bunu yapar. Yani teyemmüm eder ve namaz kılar dedi. Ebu Musa dedi ki ben Ammar'ın Umar'a söylediği Söz nerede kaldı? Dedim. İbni Mesud ben Umer'i Ambar'ın sözüyle kani olmuş görmedim. dedi Bize ameş tahsis edip şöyle dedim. Ben Şakik İbni Selemed'in işittim şöyle dedi. Ve ben Abdullah İbn Mesud ve Ebu Musa'nın yanındaydım. Ebu Musa Abdullah'a ya Ebu Rahman bir kimse cülüp olsa da su bulamasa nasıl yapar? Bana haber ver dedi. Abdullah su bulamayınca da ya kadar namaz kılmaz. Buluncaya kadar Bunun üzerine Ebu Musa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sana şöyle yapman kafi gelirdi buyurduğu vakit ki Ammar'ın sözünü nasıl yaparsın dedi. Abdullah görmediğim mi? Umer bu söze kani olmadı cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Musa Ammar'ın sözünü bir tarafa bırakalım. Tehennüm ayetini kast ederek ya şu ayeti ne yapacaksın? mukabelesinde bulundu. Buna karşı İbn Mesud ne diyeceğini bilemedi de e, biz şikayet şayet bu adamlara bu hususta bir ruhsat verirsek neredeyse onların birine e, soğuk, su soğuk gelince suyu bırakıp teyemmüm edecektir dedi. Ama işte şöyle dedi ben Şafika Abdullah İbni Mesud Cünübün teyemmüm etmesini soğuktan dolayı teyemmüm Etmesi ihtimalinden dolayı mı kerik gördü diye sordum. Şakik buna evet diye cevap verdi. 7. Bir vuruş olarak teyemmüm babası. Şakik şöyle demiştir. Ben Abdullah ibn Mesut ile Ebu Musa Eşari'nin beraberinde oturuyordum. Ebu Musa Abdullah'a şayet bir kimse cünüp olsa da bir ay müddetle su bulamasa artık o kimse teyemmüm etmeyecek ve namaz kılmayacak mı peki? Maide suresindeki şu ayet eğer su bulamazsanız tertemiz toprakla teyemmüm edin. Maide 6. ayeti ne yapacaksın? Dedi. Bunun üzerine Abdullah eğer bu adamlara bu hususta bir husus verilirse neredeyse su kendilerine soğuk olunca da toprakla teyemmüm ve kalkacaklar dedi. Ameş dedi ki ben Şekise siz cünübün teyemmüm etmesini soğuksun bulanın teyemmüm edeceğinden dolayı mı kerik gördünüz dedim. Evet dedi. Ebu Musa Abdullah'a sen Ammar'ın Umere söylediğini işitmedin mi? Resulullah beni bir işe göndermişti. Ben de cünüb oldum su bulamadım. Akabinde hayvanın toprakta yuvarlandığı gibi toprak içinde yuvarlandı. Mütakiben bunu Peygamber'e söyledim. Peygamber sana şöyle yapmak kâfi gelirdi buyurup avucunu yer üzerine bir defa vurdu. Sonra elini silkeledi. Sonra onunla bir vuruşla eliyle sol avucu sağ avucunun arkasına yahut sağ avucu sol avucunun arkasına mesletti. Sonra onunla bir vuruş yahut eliyle yüzünü mesetti demiştir. Buna karşı Abdullah İbni Mesut görüyor musun Ömer? Ammar'ın Ammar sözüne kani olmamış dedi. Yala el-Ameş'ten o da Şakik'ten diye yaptığı rivayette şunu ziyade etti. Şakik şöyle demiştir. Ben Abdullah İbni Ebu Musa'nın beraberindeydim. Ebu Musa Abdullah'a sen Ammar'ın Umere şu söylediğini işitmedin mi? Resulullah Beni ve seni bir yere göndermişti. Ben cünüp olduğumda toprak üstünde yuvarlanmıştım. Mütahak ki ben Resulullah'ın yanına gelip toprakta yuvarlanmamı kendisine haber vermiştik. Resulullah da sana şu kadar kafi gelir buyurdu da yüzüne ve iki eline bir defa misretmişti dedi. Bize Af el Arabi Ebu Raca el Uttaridi'den haber verdi. Ebu Raca şöyle demiştir. Bize İbrahim İbn-i El-Hücazi de tahtis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca kenara çekilmiş cemaatle beraber namaz kılmamış bir adam gördü de ya falan seni cemaat içinde namaz bir neden nedir diye sordu. O kimse ya Resulullah bana cümürlük isabet etti dedi. Su da yoktu. Dedi Resulullah ayette zikredilen toprağa yapış çünkü o yapışmasına kâfi gelir buyurdu.